1343 numaralı konu, Hazreti Ömer ve İbni Mesud'un tavsiyeleri, Hazreti Ömer bir seferden Medine'ye dönmüştü, minbere çıktı, Allah'a hamd-u sena ettikten sonra, ey insanlar, sizin için sünnetler belirtilmiş, farzlar konmuştur, siz apaçık bir yol üzerinde bırakıldınız, eğer ona buna bakıp sağa sola saparsanız o zaman mesele değişir, dedi.